Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslamdan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Ben deniz Ahmet Taş getiren, Muhterem Nureddin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Afiyet desiniz. Allah afiyet versin. Amin. yani. mevsim değişiklikleri. E, sıhhati etkileyebiliyor Allah sağlık afiyet versin Amin Hocam bugün e, Yetişmiş insan konusunu e, Konuşsak diye düşündüm e, Osmanlı'dan bu yana Belki de Osmanlı'nın zirveyi dönmesinden sonra Devlet gündemine Kaht-ı Rical e, Kavramıyla, ıslahıyla girmiş Adam kıtlığı Yani bu da aşağı yukarı 300 senelik falan bir süreyi kapsıyor e, Bugün geldiğimiz noktada da İslam dünyasında e, Bir kahtı söz etmek e, mümkün mü? E, ve e, bunu bugün yetişmiş insan Diye tanımlarsak şayet e, Yetişmiş insan noksa, noktasındaki durumumuz nedir? Dünya ile kıyasladığımızda İslam dünyası olarak Nerelerde bulunuyoruz Sanki böyle bir değerlendirme Yapmaya Böyle Belki Yetişme konusunda Kafasını yoran Ne bileyim o konuya yönelmek isteyen Genç insanlarımıza Bir manada Yol açmaya ışık tutmaya ...rehberlik etmeye... ...vasıta olabiliriz... ...diye düşünüyorum... İnşallah. ...nasıl bakarsınız... ...mesela yetişmiş insan nedir... ...nasıl anlamalıyız... ...yetişmiş insan kelimesini... ...nasıl anlamalıyız... ...hocam önce... E, ...bismillahirrahmanirrahim... ...önce yetişmiş insan... ...kelimesi... ...yaşadığı çağ için... ...yetişmiş insan olarak... Anlıyoruz değil mi bunu e, tabii ki. Mesela tabii. E, Selahaddin Eyyubi'yi seviyoruz Zamanın insanıydı diyoruz Ama şimdi belki Elikoğlu bağlı bir insan olurdu Mesela evet. Aynı karakterlerle aynı yeteneklerle Varlığını kabul edelim evet. Hatta benim hoşuma gider e, Misal verirler Fatih Sultan'la Abdülhamit'i yer değiştirsek Fatih o Fatih olmayabilir derler. Evet. 21 yaşında yapılacak iş değil Osmanlı'nın o dönemini idare etmek. Mesela. Evet, derler yani. Çok önemli tabii. Ee, yani birinci şunu tespit etmemiz lazım. 2010'da, 2020'de, 2050'deki insan ihtiyacı. 2000'lerdeki. 2000'lerdeki insan ihtiyacı. Hatta 2001 ile 2002 arasındaki insan ihtiyacı. Evet. 1500'deki insan ihtiyacı değil. Aynı değil kesinlikle. Bunu, bunu böyle tespit ederek... Evet. başlayalım. Dolayısıyla bunu niye böyle tespit edelim diyorum. Şimdi Sultan Fatih hoşumuza gidiyor. Ee, mesela yani Fatih... Büyük insan hakikaten yani, de kendi yani çağında büyük işler yapıyor. Peygamber övgü evet. sağlamıyor. Yeter, evet. yani, yeter yani. Yeter. Başka bir gerek evet. yok. Ama şimdi Fatih'i e, nasıl yetiştirdi molla göre hani aynı taktikte bizimkini de yetiştirelim. Evet. Sözünü söylememek için evet. yani bu evet. bir yanlış bunu söylememek için bu zamanın fatihini yetiştireceğiz. Bu zamanın fatihini arıyor olmamız hı hı. lazım biz. Evet, çok önemli. Bunu çok böyle muşahas biraz da esprili bir örnek yapayım. Tamam şimdi adam lazım. Fatih çaplı adam lazım. Dolayısıyla Edirne'ye götürelim. Top döktürümü yaptıralım yani. Hı hı. Uzun menzilli top icad etsin. Evet. E işte buradan mesela işte Edirne'den İstanbul'u vuracak kadar bir toplar. Bunu kastetmiyoruz herhalde. 100 kilometre iyi vuracak füze. <gülüyor> yani, yani füzelerin evet zamanının, adamının kıtlığı, hmm, evet. zamanının adamının, adamının kıtlığı var. Evet zamanının adamının kıtlığı var. Doğru. Ee, Biner bizim en büyük e, başlama noktamız bizi Rabbimiz hangi zamanda yarattıysa evet. o zamanda imtihan edecek demektir o zamanın şartlarıyla imtihan olacağız demek. Ben bunun bunu birinci nokta olarak tespit edeyim istiyorum. İkinci nokta olarak da hocam. Buradan belki şu da çıkar hocam. Yani bugün oturup biz mesela 1500 yıl evvel ya da 1000 yıl evvelki modelde insan yetiştirirsek bu yetişmiş insana emek vermek anlamına gelmiyor. Değil mi? O, belki de zayiat oluyor. Zayiat oluyor belki de. Evet. Yani 1500 sene öncesiyle bugünün farkı olmayacak tek şey iman esaslarımızdır. Evet. İbadetlerimizdir. Evet. Ama hayata yönelik taktikler asla aynı değildir. Evet. Bitti yani sadece mesela top tüfek meselesi de değil. Tabii. Çocuk yetiştirme meselesi de değil. Yani 50 sene önce bile bizim sizlerin ve benim mesela doğduğumuz zamanda. ...babaların çocuklarına hitap şekliyle... ...şimdiki hitap şekli bile... ...mecburen değişti. Evet. Yani size babanızın... ...Ahmet yavrum lütfen bana... ...bir bardak su getirir misin dediğini... ...hatırlıyor musunuz? Lütfen diyor muydu size... ...babanız Maraş'ta? Öyle bir şey olmaz. Ama şimdi bir baba... ...bir bardak su getir... ...dese bu toplumun... ...kınadığı bir baba haline geldi. Evet. Usluba kadar çok şey değişti. değişti evet. Binaenaleyh... E, bizim bugün insan ve bugün iş başarmak diye düşündüğümüz bir e, ortamı çok iyi tahlil etmemiz lazım. Ben ikinci noktaya geçmeden önce e, bir örnek daha zikretmek istiyorum. Zannediyorum bir 20 sene sonra insanlık top tüfek kullanmadan ülke işgal edecek herhalde. Uçak kullanmadan ülke işgali yani uçaklar, silahlar ülkelerin istatistiklerinde görülsün diye var tutulacak medya interneti kültür, iletişi, işgali, kültür yani, işgali kültürle zaten Beyin işgali. teslim almış olacak evet. herkesi gitgide bu noktaya gidiliyor dolayısıyla lisan bilmek dünya politikalarına vakıf olmak son yüz seneden ibret almak mesela bir, birinci dünya savaşı ile ikinci dünya savaşı arasındaki süreci İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın nasıl bir politika ürettiğini, eğitimde nasıl kademelere geçildiğini belki de bunları bilmek... Yani kuvvet hazırlayın. Ayeti Aa, buna istidya edin. Buna, buna, buna, buna, buna, buna dönecek için, buna, belki. Buna, buna evet. Yok biz mesela e, madem güçlüler bu işi yürütüyorlar. Dolayısıyla oturalım 100 tane Müslüman e, mühendis müthiş bir silah üretsinler desek. Evet. Belki de Yüz sene geriden gitmiş olacağız. Çünkü 1900'lerde e, dünya süper silahlarla savaş üretti ve hakim oldu. Haritalar belirlediler. Şimdi onlar yoruldular savaş yapmaktan. Masadan bu işi idare edelim istiyorlar. Yani çok önemli. Yani bir çağı okuma meselesi e, koymak istiyor. Çağı değil hocam. Çağı zaten mecburen böyle yaşıyoruz. Bir sonraki çağı. Evet. Eğer biz Hazreti Ali'nin Değil mi? Çocuklarınızı Çocukların... geleceğiniz için yetiştirin. yetiştirin şey, gelecekleri evet. için. Gelecek, gelecekleri... Onların yaşayacağı zaman ee, için. E, aksi takdirde hocam yine yerimde saymış olurum ben. Evet. Şu an bu, bunu hep şuna benzetiyorum hocam. Çiftçiler işte patates ekerler. O sene patates para etmez. Seneye bunu ekmeyelim derler. Evet. Hepsi soğan eker. Bu defa da patates az soğan olur. Soğan bol olduğu için soğan para etmez. Patates ekmediği için <gülüyor> patates, patates para, para eder. eder. Bu sefer öbür sene çiftçi bir daha evet, aldanır. Evet. Yani elbette Allah rızık yazmadıysa çiftçiye gelmeyecek patates çare yok ama <gülüyor> taktik bu olmamalı. Evet. Yani biz 1900'lü yıllardan 2000'li yıllara kadar geri kalmış olarak geldik evet. insan yetiştirmekte. Evet. Evet. Şimdi evet. 2100'lü yılların planlarını yaparsa insan yetiştiren kurumlarımız başta devlet. Evet. Başta devlet ondan sonra da Müslümanlar adına hizmet üreten vakıflar dernekler. ...büyüklerimiz, mütefekkirlerimiz, ...üslahım evet. ümmetinin önderleri... Evet. E, ...böyle bir çalışma yaparlarsa... ...biz... E, ...Allah-u Teala'nın hazırlanın... ...hazırlık yapın... ...emrine uyduğumuzdan dolayı... ...rahat edebiliriz... ...aksi takdirde hatadayız... ...yani özellikle bunu tespit etmek istiyorum... ...hangi zamanın adamı kavramında... Evet, evet. ...ikinci olarak hocam... ...ben şöyle bir... E, ...hakikat... ...konuşalım... Adem Aleyhisselam'dan beri yetişmiş kaliteli insan hep kıtlık konusudur hocam. Evet. Mesela süper ülkelerinde insan kıtlığı yok diyemeyiz. Öbür türlü olsa Hindistan'dan her sene bir milyon insan ülkesini almaz. Fakat izafi hocam herhalde. Yani birinin şu kadar yetişmiş insanı elbette, var. Elbette yani ama evet. bu tarlada yetiştirilir gibi insan yetiştirilemez evet. onu demek istiyorum. Yani az sayıdadır diyorsunuz yetişmiş hep insan. Hep az olduğu için evet. değerlidir insan. Evet kaliteli insan yetişmiş evet. insan aradığında okuldan mezun olan herkesi aldığında bulunabiliyor olsa Evet ki böyle bir dert olmaz dert zaten. olmaz dert zaten. olmaz Doğru. yani mesela isim zikretmiyorum isimlerini yani zikretmek bile ağrıma gidiyor bu mevcut dünyanın süper güçleri mesela bir ee, Tenezil edip elçi bile göndermedikleri ülkelerden insan gücü alıyorlar. Evet. Başlarına bela olsun diye o insanları almıyor. Hindistan mesela büyük ülkelere e, sürekli beyin göçü veren bir ülke. E, yani yüz dolara bilişim teknolojisinden. Yani. Evet evet bir ülke bilişiminden alıyor onu. Evet. Öbür ülke e, diğer bir alanda alıyor. Tıpta bile insan abi. götürüyorlar. Abi, abi. Yani mesela Türk doktorlara Amerika'da bir hayli müessir yani. E, bu gösteriyor ki yani ne kadar çok olursa olsun sende ona göre yatırım yapıyorsun gene yetmiyor bu sefer. Evet. Yani gırtlak büyüyor, büyüdüğü kadar mide büyüyor. Yetişmiş insana yani Amerika'nın da buyurduğunuz gibi ihtiyacı var. Ee, o, daha fazla o, var o da be, yani bir açık gördüğünde onu kazanmak istiyor. Onun için yetişmiş insan her halükarda en güçlü ülke için bir çok büyük önem taşıyor. Yani bunu evet. e, ikinci bir noktanın başlangıcı olarak böyle tespit edelim diyorum. Evet. Bu yani e, filan senede filan ülkenin sorun olmaktan çıkar diyemeyiz bu. Adem Aleyhisselam'dan beri sorundur bu. Evet. Doğru. Çok çarpıcı bir noktada bir örnek vereceğim hocam dinleyen kardeşlerimiz söylediğimiz sözü böyle heba hem mensura konuşmadığımızı anlamaları He. için en basit misal hocam Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinde Ahzab günlerinde yani Hendek Savaşı hı hı. günlerinde vefakarlık eden ve olağanüstü himmet gösteren ashab-ı kirama hatta aynı ayetin Şimdi zikredeceğim ayetin Uhud'la ilgili olduğu rivayetleri alındığında Uhud'daki günlere bakıldığında, Kur'an-ı Kerim on binlerce sahabinin ki Hendek Savaşı esnasında on binleri geçmişti ashab-ı kiram. Evet. Altıncı sene ileri bir dönem en az 25 bindi mesela. On binlerce sahabinin dinlediği Kur'an'da erkek müminlerin arasında adamlar vardır Allah minar mineni recalun. Evet. Evet. Ricalun. Evet. Ricalun. evet, evet. Bu sözü hocam Ebubekir radıyallahu ta dinledi. Tabi. Uhud şehitlerinin Erbabı da dinledi. Hendek'te cihad edenler de dinledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında dev kadrolar vardı. Tabii. Günün birinde yeryüzünde insanoğlu asab-ı kiram gibi faziletli bir nesil bulabilecek mi bir daha? Mümkün. Değil. Özel, bir evet. özel bir nesil. Özel bir nesil. Üstelik bir de ee, onların da tamamına yakınının Allah Teala'nın himayesinde olduğu razı oldu. razı olduk Allah onlardan razı diye bir sıkıntı yok. Tabii. Allah onlardan razı. Razı zaten. O razı. Evet. 700 kişi kalmış katılmışlar. Bir kısmı için Allah Teala rica adamlar. Evet. Evet. adamlar diyor. Adamlar diyor. Yani onların içinde bir seçkin gruptan tarif e, ediyor onları. Seçilmişin de seçilmişi Seçil oluyor demek şey. ki. Evet. Dolayısıyla aranan kalitede insan her zaman sorun. Ashab-ı kiramın içinde de var. Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulduğu Ebu Bekirleri Musa aleyhisselam bulsaydı e bugün insanlığın tarihi başka olurdu. Dağru. Yani Allah öyle takdir buyursaydı Canı Celaluhu. Hazreti İsa döneminde de Değil mi? Havari. 11 kişi bulmuş. O Men ensari ilallah diye sormuş. Yani 11 kişiye sorduğu soruya bakın. Evet, evet. Kim benim Allah'ın yanında adamım olacak kimseler diye. Evet. Yani 11 tane adam bulmuş. Evet. Koca bir yaygın toplum bu. Basit evet. bir toplum değil. O 11 kişinin içinde adam arıyor tekrar. Evet. Dolayısıyla adam azlığı... ...herhangi bir şekilde... ...bu çağda hilafetimiz gitti... ...devletimiz gitti... ...batının hegemonyasına girdik de... ...o zaman karşımıza çıkmış bir sorun değil hocam... Evet. ...bu insanlığın ezeli bir sorunudur... ...ebedidir de aynı zamanda... ...neden? Çünkü insanlık böyle bir sorun yaşamıyor olsa... ...bu sefer insanın değeri olmaz... ...önderin değeri olmaz... ...kalitenin değeri olmaz... ...şöyle bir şey hocam o zaman... ...yani her toplum için... Bu tarz farklılaşmış insana ihtiyaç var. Heh. Değil mi? Oraya gelmek Ve yani. bunlar çok olduğu zaman fark olmuyor evet. ortada. Ama, ama o olması gereken kadar da olması gerekiyor. Hocam yüz bin çıkaracağız. Üç tanesi bir evet. numara olacak. Evet. Beş tanesi on numara evet. olacak. Yani insanlık sürümden bir numarayı çıkaracak. Evet. Bir iyi adam olsun diye... Oturup fabrikada kaliteli bir e, insan yetiştirme projesi olmaz. Büyük kitlelerden büyük adamlar yetişecek. Burada çok basit, tekrar ben Ashab-ı örneğine döneceğim. Çok cazip ben bir örnek çizileceğim. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin o e, insan yetiştirme şeyine biraz daha Geçeceğiz, gelelim geç, diye şey Ebu yapıyorum. Ebu Bekir be. radıyallahu örneğinden evet, çıkacağız mesela. Evet. Şimdi burada hocam, e, İsviçre dünyada eğitime en çok yatırım yapan İsveç dünyanın evet. eğitime en çok hizmet yapan ülkesi e, ama 7 milyon nüfusu 7 milyon, 7 milyon. Evet. Hindistan eğitimin e, barakalarda bile yapılamadığı bir ülke ama 1 milyar göç Hindistan'dan var Hindistan evet. sürüm yaptığı için 10 milyonlarca Talebe aldığı için okullara ve üniversitelere Hindistan'dan dökülse, dökülse dökülse bile döküleni bile eleğin üstünde evet. kalan iki kişi evet. Avrupa'ya evet. göç ediyor. Amerika'ya evet. göç etmek zorunda kalıyor evet. kaliteden dolayı. 7 milyon oldun mu dünyanın en güçlü eğitimini de yapsan çok değil ki ne seçeceksin. Evet. Tamam kendi çapında başarılı bir eğitim yapıyor vatandaşlarını trafik kurallarına uydutturuyor o kadar. Bakıyorsunuz iyiliğin olduğu yerde kötülük de bol. Evet. mesela işte Hindistan'da sefalet de var kalite de var niye bir milyar yüz milyon basit bir rakam değil hocam evet. aşağı yukarı yani on on üç tane Türkiye yapıyor on üçcam şöyle tane. bir şey de var tabii bu yani diyelim ki e, yüzde yani çok insandan süzeceğiniz yüzde de önemli elde edeceğiniz verim açısından yani diyelim bir milyar yüz milyon insan içerisinde 100 kişi çıkarmak. 100 tane uzay adamı çıkacak. 100 tane uzay adamı. Ama bir de 7 milyon içinden 100 tane uzay adamı. Bu 7 yani, milyondan, mesela 70 milyon diyelim daha kolay rakamlar olsun. 70 milyondan 100 tane çıkarmak da. O 100, 100 tane çıkıyor öbüründe. Bunda 0, 10'da 9 çıkacak. Bir bile çıkmıyor 70 milyonda. Yani şöyle bir şey diyorum. Mesela 1 milyar 100 milyon içinden 100 kişi çıkarmak. Birim insana verilecek emek açısından yeterli değil. Çok düşük bir oran. Elbette. Yani çok düşük bir oran. O açıdan mesela yani İslam dünyası örneğine gelirsek belki biraz sonra geleceğiz. Bir buçuk milyar, bir milyar sekiz yüz milyon insan içinde hani o işte yetişmiş insan diyebileceğimiz insan oranı. Yani orada problem... Gene yüz e, olmuyor diyorsunuz. Yani. Olmuyor yani evet. Ona... Ama onun üstünde tabii, durmamız lazım yani birim insana emek verme noktasında bir zaafımız İslam dünyası olarak var mı sorusuna endişemiz biraz sonra var gene, mı ki evet, diye diyeceğiz evet. endişemiz var mı ki diyeceğiz hocam ikinci örneğim benim Evet. şimdi ashab kiramın kalitesi belli e, yaptıkları işler belli Allah onlardan razı olsun e, Ömer bin Hattab'a ait bir e, olay var hocam e, temel hadis kitaplarında var bu ee, mesela Müstedrek'te var Buhari'nin Tarihül Kebir isimli Eserinde var ee, Temel hadis kitaplarımızda var Böyle bir uyduruk menkıbe değil Bir gün Ömer radıyallahu an e, Ashab'ın belli kesimiyle e, Bir yerde O bir salon gibi bir yerde oturuyorlar Diyelim salon oda neyse Oturuyorlar Ömer'in dönemi Hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden En yüksek ihtimalle 12 sene sonra evet. Çünkü 2 sene Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dönemi Ondan sonra 10 sene onun dönemi 12 onun Hilafet sene. döneminden bahsediyorsunuz ha, Hilafet evet. döneminden evet. yönetici olduğu dönemde Şimdi Bu e, Ömer'in döneminde e, Ömer radıyallahu vefat ettiğinde En asgari ihtimalle 60-70 bin Sahabi vardı en asgari ihtimalle Net bir rakamlar yok elimizde evet. 120 bin kişi varken Efendimiz vefat etti diyelim 120 evet. bin kişi 10 sene içerisinde ölenler filan 50 bin diyelim yani. evet. Büyük evet. bir rakam bu o kadar değil Daha sonra 12 sene Osman radıyallahu anh'ın dönemi var Orada da binlerce sahabi Ama diyelim ki 50 bin sahabi var hocam evet. Bu 50 bin kişi Peygamber aleyhisselamın şehadetiyle Allah'ın razı olduğu insanlar olarak yaşıyorlardı evet. Her biri cihada hazır Buradayım ya Resulallah diyen adamlar bunlar. Evet. Bunun bir şakası yok. Hocam Ömer radıyallahu anh odada oturuyor. Demiş ki o arkadaşlarına... ...ya içinizden ne geçiyor bir söyleyin bakalım. Ne temenni ediyorsunuz demiş. Biri demiş ki Ömer'in yanında ne konuşulur şimdi? İçimden geçiyor ki şu odanın dolusu kadar altınım olsa da Allah yolunda infak etsem. Evet. Sen ne istiyorsun diyor öbürüne... Şimdi bu altın isteyince bu oda dolusu mücevher olsa da Allah için harcasam demiş. Evet. Bir sahabe kafası bu Allah için harcayacak. Evet evet. Oradaki biri açık gözlük yapmış demiş ki ya Amiral Müminin senin başka bir şeyin var kışkırtıp durma. Ne, ne istiyorsun sen, sen söyle demiş. Söyle, sen evet. söyle ne istiyorsun. Üstadım bu işte bahsettiğimiz olay demiş ki. Ben de istiyorum bu oda dolusu gibi Huzeyfe'm olsa, Muaz'ım olsa da beraber Allah yolunda cihat etsek istiyorum. Evet. evet, evet. Hocam elli bin en az sahabi var. Huzeyfe şey, ölmüş gitmiş evet. sahabi. Muaz'ı. Ondan sonra Ebu Musa ile Şari'yi arıyorsun sen. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın da adı geçiyor. geçiyor şey. Yani 3-4 sahabi evet, ismi sahabi. sayıyor. Hocam adam kıtlığı Ömer'in sağlığında da var. Evet. Üstelik ashabın ...yaşadığı bir dönemde. Evet. Çünkü bu iyi Müslüman olacak... ...namaz kılacak adam arıyorum demiyor. Evet. Allah'ın dinine hizmet edeceğim... Adam, ...adam arıyorum diyor. Peygamberimiz sen devlet yöneticisi... ...olma diyor. Sahabiye değil mi hocam? Kapasitesi o yönde değil. Değil, demek mi? Ki, evet. değil Öbürünü ilme teşvik ediyor. Öbürünü kılıç kullanmaya teşvik ediyor. Bir defa hocam... ...ben bu örneği şunun için zikrettim. Yani bizim bugünkü sorunumuz değil bu insanlığın sorunudur evet. bu Adem Aleyhisselam'dan beri kaliteli adam sorunu vardır bu kaliteli adam kıtlığı söz konusu olmasa devletler, e, kurumlar insana yatırım yapmazlar hocam geriden geliyor nasıl olsa diye, diye evet. eğitimin kalitesinin yükselmesi bir tıpkı e, ekonomide bir rekabet e, kızıştırma açısından gerekli olduğu gibi insan yetiştirmede de ...ihtiyaç sürekli arkadan kovalıyor olması lazım. Evet. Ömer'i bak kovalamış ihtiyaç. Evet. Komutan bulamıyor. Efendim. Önder bulamıyor. Evet, evet. Önder bulamıyor. Bu üstadım... ...vefada da böyle... ...bakıyoruz Ebu Bekir radıyallahu anh'ı... ...kimseye konuşturtmuyor Efendimiz. Bırakın Ebu Bekir'i diyor. Bırakın diyor. Çünkü vefada iki numarası yok. Evet. E, bunun karşılığında... Ali vefasız mıydı diye soru sorsak Ulan olur mu Aliye vefasız denir mi o anh? Allah Han? Evet. Ama Ebu Bekir bir başka. Yok Ebu Bekir'i tartışmak yok. Onun vefa o, kalitesi ayrı. Ya yani, yani, Hazreti Ali'nin kalitesi, Ali, Ali kalitesi ayrı. Ali'nin kalitesi ayrı. Ali'nin doldurduğu alan başka. Osmanlı alanı başka. Hazreti Osman'ın başka. Ömer'in başka. Ömer başka. Binan Ali yani arayış sadece bizim arayışımız değil. Peygamberler adam aradılar hocam. Evet. Yani. Yok mu sizden bir kişi beni destekleyen diye peygamberdir? Evet. E, şu Lut aleyhisselam ya yok mu içinizde bir adam ya Allah için gelin beni destekleyin. Yani peygamberler ki sağları solları başları dipleri melek dolu. Evet. Ama melekle e, yaşanmayan bir tabi, hayattayız. Tabi, biz. İnsanla tabi. yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla ey melekler yetişin imdadıma demedi e, hiçbir peygamber. Evet. İnsan aradı. Bu üstadım İkinci noktam benim. Yani bu insanlığın sorunudur evet. ve bu tıpkı kazarsan tarlanı, işte iyi sularsan e, mahsul alırsın der gibi zannediyorum Allahu alem ya insan oğlu insan eğitimine iyi yatırım yapsın diye Allah'ın planıdır bu. Yoksa yatırım yapmazdı insan oğlu. Evet. Yatırım. Evet. Bu önemli bir nokta hocam. Evet. Yani bizi kamçılayan bir Öge olması lazım bunun evet, insan evet, evet. E, kıtlığının sürekli bizi kamçılıyor olması lazım bu önemli bir nokta başka bir nokta hocam bu insan kıtlığı sorunu hangi pencereden bakarsan öyle görünür bir sorundur mesela babalar açısından bakınca ya iyi bir evlat iyi bir evet, evlat evet. evlatlar koalisyonu kurulsa bir sendika kursa Evlatlar sendikası kurulsa en iyi baba yarışması yapıyorlar. Evet. Baba aranıyor bu sefer. Baba, anne. Şimdi evet. iş adamları ile oturduğumuzda selamünaleyküm, aleyküm selam var mı sorun işler nasıl? Ah işçi yok. Hm. E, i̇şçilerle oturuyorsun iyi bir iş veren yok. Evet. Yani iyilik insan üzerine yapıştırıldığı zaman iyi kavramı insan artı iyi. Evet. İki kelime bir araya geldiğinde hangi pencereden bakarsan bu eksiklik vardır. İhtiyaç ihtiyaç. Evet. Bu kıyamete kadar da bitmeyecek. Evet. Ee, burada biz oturup e, bunu sadece işte Ahmet Taş getirenler, Nurat'ın yıldız oturdular elbette ümmetin dertlerini konuşuyorlar, ümmeti Muhammed'in adam ihtiyacı açısından bakıyoruz ki, Evet. Yani konumuz bu olduğu için böyle bakıyoruz. Şimdi dinleyenlerimizin şöyle zannetmesine sebep olmayalım. Demek ki sadece Müslümanlar açısından yönetici sorunu var. Hayır, bu hayatın insanla birleştiği her yerde kalite sorunu vardır. Böyle olmasa hayat yaşanmaz zaten. Evet. Yani rutinleşir hayatımız bizim. Yani evlenirken de insanlar bir kalite arıyor erkeğinde, kadının da. Değil mi hocam? hocam yani daha önce hayat... hatırlıyor musunuz? Konuştuk. Mesela geliyor işte oğlu var, iyi bir kız arıyor. İyi. <gülüyor> Kendi mübarek iyi bir evladı var da evet. iyi bir kız arıyor, iyi bir ahlaklı bir kız. Evet. Niye? İyi edecek onun çocuğun e Kıza bakıyorsun bu damat ahlaklı mı diye evet. damat adayını evet. arıyor. Yani insansak, Allah bizi insan olarak yarattı bunu kabul ediyorsak, insanlık bir hılkatten yani küçük iki kiloluk bir et kemik parçasından yaratılı yüz kiloluk koca bir adam olduğu gibi Küçücük bir kalitede yaratılıyor işte idrarını tutamaz konuşamaz ağlar, başka bir şey yapamazdan yaratılıyor mükemmel konuşan her şeyine hakim bir adam oluyor bu kemal arayışımız bizim zirvelere doğru tırmanma arayışımız aynı şekilde yönetici için de geçerli için de geçerli, baba için geçerli, arkadaş için geçerli hocam. Tabii tabii. Yüzlerce sizin e, yani yüzlerce seveniniz var, arayanınız var ama telefonda onun ismini görünce yüzünüzün tebessüm ettiği kaç yüz arkadaşınız var? Evet. Mecburen doğru, bir arada durduklarımız. Aynen, var. aynen. Kalite he, her, her halükarda insan kalite arıyor. Evet. Kendisinde arıyor, üstündeki yöneticisinde arıyor, Yandakinde arıyor. Hocam çok daha basit bir örnek. Bunu da verelim sizin vaktiniz doldu zannediyorum. Evet. <gülüyor> Şöyle düşünüyorum. Ara vermeyelim. Yani program anonsu yapalım. Evet değerli dinleyiciler bu program İslam'dan Hayatı Ölçüler programı. Ara ara bunu hatırlatmak evet. gerekiyor hocam. Evet. Çünkü mesela programın başında bilemeyen yani takip edemeyenler kim konuşuyor? Radyoda bazen ilgi de duyuyor. Evet, ben deniz Ahmet Taş getiren, <gülüyor> evet. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz ve yetişmiş insan üzerine konuşuyoruz. Evet, evet, buyurun hocam. Şimdi yetişmiş insan dedik, işte liderleri olsun Müslümanların bilim adamlarında dedik. Mesela hiç siz de zikretmediniz, ben de zikretmedim. Bir yarım saattir konuşuyoruz. Hocam yetişmiş Şeyh'imiz var mı? Evet. Bola, Hacı Bayram Veli gibi. Vardır inşallah hocam. <gülüyor> Onu da arıyoruz işte. Evet. Yani yetişmiş şeyh arıyoruz anlamında. Mürşidi Kamil yokluk manasında e, deniyor. Mürşidi Kamil arayışı da Arayı... çok önemli. Sadece, demek bu, demek değil yani. e, Tabii. Tabi, sadece bu değil. E, sadece siyasi lider aramıyoruz biz. Evet. Eğer öyle olmasaydı ben şimdi hangi Allah dostu insanla bir araya gelsen bir saat. Üçüncü cümlemiz ne oluyor biliyor musunuz? Allah dostları ne büyük insanlardı ya. Bize zor, bu, bu iş bizim kaldıracağımız bir iş değil. Evet. Bakıyorum bir nesil hep önceki neslin özentisi içerisinde. Evet. Ki böyle olması lazım esasen evet. Yükselmek için böyle olması yani kendisinde lazım. Kendisinde bir takım e, yüksek faziletler olsa bile onu kendisi üzerine konmuş görmüyor. Görmemesi gerekiyor. E, Vesikül evet, e, yükselemez zaten hocam. Ve onlar da işte o hakikaten buyurduğunuz gibi mürşidi kamil arayışının çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. Bu işin e, yani asıl nirengi noktasının mürşidi kamil olduğu. Yani e, o, benim evet. benim aradığınız diyen dair yok ki zaten. Evet, hocam, o, evet, kibirden evet. kendi gitmiş zaten. Doğru, doğru. İlimde hocam niye evet. Ebu Hanife'yi hasret kaldık? Evet. E bu kadar fakültelerimiz var, medreseler var, kitaplar, internet, ilim her yer ilim doldu hocam. Evet. İnternet çöplüğü içerisinde bin bir tane ilim kitabı da var. Evet. Hayır. arayış insanoğlunun bitmez sorunudur. Bunu vurgulamak evet. istiyorum. Hı hı. Bitmez sorunudur. Dolayısıyla bu arayış devam edecek. Bizim bir tür cihadımız kabul edeceğiz bunu. Kaliteli insan. Evet. Bu da ne? Burada tabii biz çareler de üretmek sorundayız. hayvanlara da konuşacağız. Ee, şimdi eğer böyle samimi isek bu arayışımızda yani ümmeti Muhammed olarak her alanda kaliteli, iyi, daha daha iyiye koşan, şu anda da en iyi durumda olan adam ihtiyacı diye şimdi, bir ihtiyaç evet. söz konusu Hocam isterseniz oraya gelmeden yani bu biraz hani ümmetin e, İslami hassasiyeti olan insanların aynı zamanda Yetişmiş insan konusunda da hassas olmaları noktasında Resulullah Efendimiz'in e, sallallahu aleyhi ve sellemin Kendi zamanında e, insana yatırımını biraz paylaşsak diye düşünüyorum evet. Yani oradan da ne yaptı Resulullah Efendimiz? Mekke'de ne yaptı? Medine'de ne yaptı? Bir insan çıksın diye yani Onun üstünde biraz konuşsak Şimdi, diye düşünüyorum bu şüphesiz hocam geniş bir vakit ve geniş evet. bir çalışma istiyor. Biz sadece işaret edeceğiz. Evet tabii ki. İnsan yetiştirme e, hamlesini saatler lazım. Yani dolduracağız o, vaadiyle muhakkak. girmeyelim. Bu işe. ben şöyle i̇şaretler diyorum. İşaretler evet. edelim. Yani ben bu insan yetiştirme işinin aynı zamanda bir geleceği inşa işi olduğunu evet. düşünüyorum. Yani Resulullah Efendimizin de sallallahu Sen aleyhi ve sellemin Misyonunun geleceği inşa misyonu olduğunu. Yani hem insana yatırım, hem kainata yatırım anlamında. Yani o orada da insan e, önemli. Bir insana bir değer taşımak. Elbette evet. hocam. Şimdi e, hem Mekke'yi hem Medine'yi yani evet, 23 evet. yılını ölçü alalım. İşaretler. İşaret Birinci benim şöyle kuş bakışı şöyle zikredince kuş bakışı Mekke Medine hı hı. ile ilgili hadis-i şerifleri, siret bilgilerini topluyorum. Şimdi ben özetliyorum zihnimde. Bir, bakıyorum ki 23 yıl içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam seçmemiş. Herkesi kabul etmiş. Evet. Herkes Herkese etmiş. ulaşmış. Mesela şimdiki gibi zengin talebe, babası meşhur talebe ayırmamış. Zencisi, körü, sağırı, kadını, erkeği çatısı çok büyük bir müessese kurmuş efendimiz. Evet. Genç yaşlısı. Ya ihtiyar genç ayırmıyor. Kadın erkek ayırmıyor. Evet. Bütün çünkü kafeten bütün evet. insanlık için gelmiş ya alemlere rahmet gelmiş. Evet. Onun muktezası olarak yani bu anlayışın gereği olarak da Kureyşlileri önemsiyorum dememiş. Evet. Kadınlar sonra gelsin dememiş. Herkes çocuk. Ne var? Ali'yi 7 yaşında almış. Evet. Osman'ı 45 yaşında almış. Aynı günlerde Osman'ı almış mesela. Aynı günlerde Ali'yi almış mesela. Evet, evet, evet. Dolayısıyla insan seçmemek. İki İnsan seçmediği gibi belki şu da var mı oradan? Bütün insanları bir potansiyel olarak görmek. O, onu kastediyorum evet, yani evet. insan seçmedi derken evet. ayırım yapmadı bir. Tabii. İkincisi herkesin bir işe yarayacağını düşünmüş Efendimiz. Çok sana. önemli. Herkes evet. bir işe yaramış. Evet. Sonunda da yaradı ama projesinde. Tabii ki. Herkes evet. bir işe yaradı. Şimdi ben eğitim ile ilgileniyorum. Siyasetle ilgileniyorum. Veya askeri çalışmalar yapıyorum. Veya sanayiyle ilgileniyorum. E, sanayiyle ilgileniyorsam ...bana sanayimin yemeğini pişirecek... ...ahçı da lazım... ...aç sanayiciyi nasıl çalıştırır... ...sadece mühendiste olur bir şey değil ki... Tabii. ...yani sadece mühendise yatırım yapamazsın... ...sanayici olacağım diye... Evet. ...o zaman hizmet satın alman gerekir... ...yemek hizmeti satın al... ...başkasına muhtaç olursun... Evet. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...insan seçmedi bir... ...iki... ...herkesi çok iyi bir şekilde... Kap ...kapasitesine göre değerlendirdi... ...evet... Ali'in Ali'deki şecaati değerlendirdi. Git Ali şu işi hallet gel dedi ona. Evet. Halid'in deli doluluğunu, kahramanlığını değerlendirdi. Verdi eline kılıcı, temizle gel şuraları dedi. Evet. Ebu Bekir'in moral potansiyelini gördü, yanından ayırmadı Ebu Bekir'i. Yani Ebu Bekir onun hayatının en vazgeçilmezi haline geldi. Yani <Gülüyor> Yani ya sadakat, değil sadakat mi? Doğrulayan insan Bir de ana hedefi peygambere moral aşılamak evet. Hep peygamber onun şey, Aleyhissalatü vesselam Selam. Moralini yanında ihtiyaç olarak hissetti evet. Herkes bir boşluk doldurdu Mesela yer yer bakıyoruz ki Ömer Radıyallahu anh'ın Şiddetli bir şekilde ikazlarına Dikkat ediyor Efendimiz değil mi? Hem Ömer'i sert bir adam görüyor <gülüyor> Ömer böyle demesen Diyor yer yer ama bakıyoruz ki kaç ayet Ömer'in önceden teklifinin konusu olarak iniyor. Evet. Sonra ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu Ömer'in ağzı ayet ağzı diyor. Hakkın ağzıyla konuşuyor <gülüyor> ne diyor. Ne, ne yapıyor? Ömer'in o kapasitesini dolduruyor. Mesela demiyor ki Ömer sen benim meclisimde hep ileri geri konuşuyorsun demiyor. Demiyor. Evet. Halbuki Ömer'i azarladığı anlar da oluyor. Evet. Yani böyle deme diyor ama Ömer'in o boşluğunu doldutturuyor. Evet. Daha sonra Ömer de ashab-ı kiramın geri kalanlarına öyle değerlendiriyor. Evet. Mesela çok hoş bir misaldir Bilal radıyallahu an. Her işe müdahale eden bitipmiş. Buna ne deniyor? E, hiperaktif yok öyle değil de çok ne canlı deniyor. Yani her evet. işte öne çıkıyor. Bu böyle olsun. Bu her Tez işte. Canlı. Tez canlı. Evet, Tez, çok güzel. Tez, Tez canlı, canlı. biri sahabi. Şura meclisinde de Ömer onu almış peygamberin Aleyhissalatu vesselam hmm. veziri evet. fetihlere katılmış Mekke hatırası peygamberin evet. şura meclisinde meclisi çok konuşuyor. Ara sıra Bilal Bilal yani Allah yardım etsin bize sen çok konuşuyorsun diyor. Ama hocam çok enteresan. O gelmeden de toplantıya başlamıyormuş. Başlamıyor. Başlamıyor. Evet. O tez canlılık lazım Ömer'e. Evet. Birinin de o noktayı hikâyet evet. İlk etmesi. refleks gibi bir tepki alayım ha, diyor. Ben. Toplumun o lafzını evet, Bilal'de evet. görüyor demek. Hı -hı. Efendimiz de aynı şeyi görmüş. Evet. Dolayısıyla insan Efendimiz nasıl yetiştirdi diye baktığımızda insan ayrımı yapmıyor. Evet. Allah'ın herkesi. Bir iş için yarattığını düşünüyor evet, hocam çok, çok enteresan ashab-ı kiram deyince hep cihat hatırlıyoruz değil mi? Öyle, kılıç evet, evet. ve bunu ben yanlış bir şey olarak genelde siyer e, savaşlardan ibaretmiş gibi mesela, gözüküyor mesela sireti nebi ile ilgili kitapların resimleştirilmişine bakalım hep kılıç evet. hep kılıç ya kılıçla devlet kurulur mu hiç? Evet. kılıç onun koruma gücü yani başka şeyi resmetmek zor zaten kılıç düz bir çizgi çizgi hareket çiz, var bir de hareket hikaye o alanlarda olduğu için hocam yani biraz ben de çok önemsiyorum hakikaten siyere yeniden bir bakmak lazım diye yani birçok mesela şimdi şu Hazreti Ömer'in e, istişare meclisiyle ilgili verdiğiniz bilgi. ...hiçbir siyerde belki de bunu göremeyeceğiz... ...çok önemli yani. bir şey değil ki Ömer'i adam doğuruyor çünkü... Evet. ...Ömer kesiyor, Ömer vuruyor... ...Ömer evet. vurayım kafasını ya Resulallah dedi diyor... Evet. ...Ömer'in göz yaşından yere bayıldığı... ...namaz kıldırırken bile komaya girdiğini... ...ayetleri okuyunca niye... ...sirete evet. ilave evet. etmiyor? Yani. Evet. ...o bölüm çok önemli... ...hocam şimdi çok ayrıntılı gibi geliyor ama... ...özellikle zikretmekte fayda var... ...şimdi hocam... Hasan Ibn Sabit diye bir sahabi var... ...şair... ...Efendimizin Enformasyon şey, Bakanı... ...Hadi evet. Bu sahabi eli kılıç tutmamış biliyor musunuz? Evet. Mesela... Dili hende, kılıç tutmuş. Hendek <gülüyor> Muharebesinde... Evet. ...Hendek Muharebesinde... ...Kadınlarla bir arada kalmış Medine'de. Evet. Adam şair ruhlu, nazik... ...Şirin latif bir insan. O savaş ortamında lazım değil o. Başka yerde lazım. Savaşa götürülse savaşa zarar hocam. Belki evet. O çünkü... Atılım yapamayan biri evet. Efendimiz onu yerinde der ama Mekkeli müşrikler hicvetmek için Efendimiz'i geldiğinde Hassan nerede demiş evet. Söyle Hassan Kalk Hassan Ruhul Kudüs arkanda konuş demiş allah Ekber Ruhul Kudüs kimdir? Cebrail, Cebrail. Seni ya. Yani Cebrail, sana getirecek o Cebrail diye bir desteğe gerek yok Yani Allah seni destekliyor, destekliyor evet. Mekkeliler gelmiş Efendimiz'i hicvedecekler Kalkmış Hasan Üstad çok kısa bir kaç yani birkaç beyitlik bir şiir okumuş. Mekkeliler şiir okumaktan, efendimize cevap vermekten vazgeçip kaçış o kaçış gitmişler. Evet. Ve i̇şte baş... söz söyleyen adama ihtiyaç var orada. Ha, onu anlat. Şimdi efendimiz Medine muhasarı altında. Namusumuz tehlikede Ulan Hasan sen burada oturuyorsun be. De, demesi ki biz biz olsak şimdi o kılıçlı Biliriz hatırladığımızda bin türlü kınama yaparız. Tabii yaptığın iş mi senin ya? Peygamber orada ölüm tehlikesi altında muhasara. Peygamber hendek kazıyor. Hassan kadınlarla medine de oturuyor. Evet. Ama Hassan bir güne yatırım için bekletiliyor. Evet. Bu çok evet. önemli bir nokta. Efendimiz nasıl adam yetiştirdi diyorsa evet. Hassan olmasa da Allah Peygamberini destekleyecekti. Ama Rabbimin ama Kaderinde Hassan lazım. Toplum içinde insan olarak Hassan lazım. Hassan lazım. Evet. Yani öbür taraftan mesela... ...Halit Müslüman olduğu gün... ...gidiş o gidiş. Bir gün namazda şaşırmış Halit. Zan müslüleri okuyamamış. Halit bin Mürit bildiğimiz evet, Halit. Evet. Toplamda hocam 5 sene 6 sene kadar Müslüman olarak kalmış. Evet, evet. Ama fethettiği topraklarda en az yüz bin cami var şimdi. Ya. Hiç yoksa yüz bin cami ya, var. Evet. Yani Suriye'den ta Yemen'e kadar düşün... ...kaç ne kadar ya. cami var... Bir gün çocuklar da gülmüşler. <gülüyor> Halide bak ve Allah'ın kılıcı şu adama bak. Zammı Sur Zamm sure okuyan gibi. Dönmüş namazdan sonra demiş ki ne gülüyorsunuz demiş. Müslüman oldum Resulullah bana bir kılıç verdi. Gidiş o gidiş benim sizin gibi oturup Kur'an öğrenemedim demiş. Evet canım ya. Demek ki hocam herkesi yerinde değerlendireceksin. Evet. Herkesi yerinde değerlendireceksin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşa giderken bile hanımlarını yanına almasını ben çok düşünüyorum. Herhalde bu aşırı bir cinsel ihtiyacı tatmin için değil. Haşağı, evet. Ama savaş şartlarında kadın narinliğine de ihtiyaç var demek ki. Niteki Mudeybiye sulhünde annemiz Ümmü Seleme işe yaradı. Değil mi? İşe yaradı. Sen... Ashab-ı kiramın peygambere hakaretten kurtulmasını sağladı. Çok evet büyük onu anlatın ederim. bence. Yani dinleyicilerimiz ha, şimdi... belki bilmezler Ümmü Seleme validemizin. Ne iş yapıyor yani Mudeybiye ondan... sulhünde... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için Mekke'ye gidiyorlar Evet Müşrikler sokmuyorlar Evet Hepsi de ihramlı Evet İhramlı ne demek Kabe'yi tavaf etmeden o pozisyondan çıkmayacaklar demek ki ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pozisyonu değerlendiriyor bakıyor ki artık Mekke'ye girmek çok zor Evet. barışmayı tercih ya da sur, anlaşma yapmayı tercih ediyor müşiklet. çünkü savaş içinde gelmediklerinden evet, evet. tecizatları da yok bir de toprak Mekkelilerin toprağı savaş uygun değil Hazreti Ömer dahil ashab-ı kiram ne demek ya Resulallah, biz Allah için yola çıktık yani ben özet olarak ama evet, evet. hadisin kelime kelime değil Allah için geldik umre yapacağız savaşçı değiliz bu adamlarınki kapalık ...böyle şey olur mu ya Resulullah? Çiğneyip geçelim yani. ...çiğnemeyeceksek de bu yolda örelim boş. Evet, evet. Diyor. Kur'an da buna şahit bu olaya. Asabikelam orada yeminleşiyorlar Efendimiz'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyim yerindeyse ne yapacağını şaşırıyor. Dedikleri doğru çünkü. Doğru. Evet. Hatta Ömer radıyallahu anh geliyorsun sen Resulullah değil misin diyor. Ya. Yani yani Resulullah değil misin derken Allah arkanda ne çekiniyorsun evet. demeye yoksa haşa tereddüt etme manasında değil yani. Evet. ...manada değil ki Ömer gibi bir adamdan başka bir şey de beklenmez zaten yani evet. o cüreti gösterecek. Teşvik ediyor Peygamberimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse geri dönmeyi düşünüyor. Evet. Ama ihramlılar. Evet. İhram ne? Hac ve gidenler bilirler. Saçına dokunamıyorsun, tıraş evet. olamıyorsun, sabun kullanamıyorsun. Böyle bir durum. Ümmü Selim annemiz efendimiz çadıra giriyor. Ümmü Selema annemiz ne oldu diyor? Böyle böyle diyor. Yani özet ben yansıtarak anlatayım. Benim adamlarım sözümü dinlemeyecek hale geldiler. Evet. Haklılar da demek istiyor Efendimiz. Hı -hı. Diyor ki Ömüselemi annemiz. Ya Resulullah diyor. Dışarı çık diyor. Sen saçını tıraş et diyor. İhramlı bir insan saçını tıraş etti mi yapacak başka bir şey kalmadı. Bu sefer ashabın... Kurbanını da kesti. Yani, yani sen bitmiş gibi kabul Hı -hı. et. Ashabın anlarlar ki bu iş bitti. Peygamber İhram'dan çıktığına göre evet. edepsizlik yapmayalım düşünürler diyor. Çıkıyor efendimiz öyle yapıyor. Ashab-ı kiram kanatlarını indiriyorlar. E bundan sonra sürtüşmeye gerek yok diyorlar. Ümmü Seleme annemizin bu istişaresi Evet, evet. müthiş bir e, nimet. Evet. Yani Allah onu konuşturttu öyle söyledi. Yoksa kendi halinde bir kadın ve erkek peygamberi nasıl akıl verecek? Evet. Ama ümmeti Muhammed'e de bu da lazım. Bu ders veriliyor. Evet, evet. Yani karıların lafına bakma Anadolu Edebiyatı hmm. batıl bir söz. Evet. Ne demek kararların lafına? Bak. En zor zamanda bile Peygamberi bile yol açan kurtardı. Evet, yol açar. Bu örnek çok önemli. Siretin çok. okunması gereken bölümlerinin başında geliyor. Başında geliyor. geliyor. Evet. Koca alemlere rahmet bir peygamber. Allah'ın sevdiği bir ordu ...aynı yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla sözleşmesine Allah nasıl yorumlu... ...yedullahi fevkayedihim fevka diyor... ...ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı diyor evet. mecazi olarak. Evet. ...ya bu ne muhteşem bir şey ya... ...Allah'la beyat etmiş gibi... ...bu adamlarla bu peygamberin e, yanlış tarihi belki ebedi bir daha kapatılamayacak hatalı bir durumdan Ümmü Selem annemiz kurtarıyor... ...evet... Binaenaleyh Efendimiz insan kaybetmedi hocam. Bir evet. numaralı başlık evet, evet. Efendimiz insan kaybetmedi. kaybetmedi. Herkese değer verdi. Mesela bu herkese değer verdisine bir örnek vermek istiyorum. Ee, sahabi Efendimizin konuşmasını tarif ederken ne diyor? Anlayalım diye. Sanki üç defa konuşurdu diyor. Evet. Aman bir cümle kaçmasın. Bir de bir cümle hocam benim hep böyle büyük harfle yazılmış gibi gelir bana. Her dinleyen bana bakıyor zannede Evet. Diyor. Evet. Yani yüzünü hep sürekli dinledik dinleyenler göz göze doğru. geliyor. Hepsi Demek hepsiyle. Mesela 10 dakikalık bir konuşmada 50 kişiyi birer saniye taradın mı ne düşünüyor? Bana özel evet, baktı tabii, diyor. Tabi, tabii tabii. Çocuğuna ne diyor? Akşam hanımına ne diyor? Resulullah'la göz göze geldik bugün diyor. Benim bir sözüm vardı. Böyle söz göze verilir diye. <gülüyor> doğru. Mesela bazen gidiyorsunuz salona. Salonun ışığını kapatıyorlar. Ben önce diyorum ki ışığı yakın gözleri göreyip <gülüyor> söz göze verilir yani hakikaten birisiyle bir hani iletişim sağlamak istiyorsun... evet yani. evet şimdi o sahabi mesela o 10 dakikalık konuşmayı özel görüşme kabul etti ...tabii evet özel görüşme kabul işte bu insan toplama evet. mekanizmamız bizim yani insan böyle toplamış efendimiz böyle o zenginlerin çocukları vakfa faydası olur diye onu seç zeki çocuğu da topla. ...onları al, ondan sonra toplantıya gelenlerle... ...gelmeyenleri ayır... ...neticede çok cılız bir kadroyla... ...baş başa kalırsın. Evet... ...zengin çocuklarını topladığın için... ...forsun yerinde olur, zeki çocukları topladığın için... ...okulun hep birinci olur... ...hafızlar hep senden çıkar... ...ümmete mal olamazsın. Evet. İnsanlığa mal olamazsın bu sefer. Efendimiz 23 senede insanlığa... ...nasıl mal oldu? Kadınından... ...erkeğinden, kölesinden... ...herkese... Yani en mesela... İnsanlar mal oluş tarzlarında hocam. Kölesinin, siyah derili kölesinin çocuğunun Hüseyinle aynı dize oturması. Var ya. mı muadili hocam ya? ya? ya var evet, mı muadili ya? ya? Senin kainatın Senin. efendisi, cennetin efendisi bir çocuk dizinde oturuyor. Ya şey <gülüyor> cennet gençlerinin efendisi bu. Evet. Bu dizde oturuyor. Yanı başında da bir kölenin çocuğu Üstelik de rengi de beyaz değil. Oturuyor. <gülüyor> evet. Hocam ben burada alameti farika olarak ve inşallah bu sözümü de koyacak yer bulamamış olayım ben. Karadeniz kültüründen örnek veriyorum. Sadece iyi anlaşılsın diye benim evet, mümkünümden. Evet. Hocam dededir adam. Evet. Erkek çocuğundan da torunu vardır. Kızından da vardır. Evet kız çocuğunu anlatırken kızından olan torununu anlatırken kızımın çocuğu der. Erkek çocuğundan da bizim torun diye anlatırlar. Allah Allah. Allah Allah. Hocam bu kültür düzeyini gösteriyor. ...insana bakışı gösteriyor. Bir de sağ dizine Hüseyin, öbür dizine Üsame'sini oturtmuş peygambere bak hocam. Yani evet. Çok çok büyük fark var. Fark mı hocam? Ne farkı be? Aynı şeyleri konuşmuyoruz herhalde. Evet, evet. Fark dediğin yüzde otuz fark yüzde kırk. Yok yok öyle değil de yani, yani hakikaten. Vahim bir durum hocam. Evet evet. Ama hedefimiz yapmamız gereken insan kazanma. Evet. Geniş şemsiye kullanarak insan kazan. İçkicinin bile içinde bulunduğu, zina yapanı bile bağrına basabildiğin, değil mi? maiz olayı. Evet. Zina yapmış bir adamı bile bağrına basan peygamber gösteriyor hocam. Evet. Yani kıyabında e, kötü söylenmesine mani olan değil mi? Yani, yani onun imanıyla tartılır. Arkası ne konuşuyorsunuz? Evet. Peki hocam Hamza'nın katiliyle nasıl aynı safta namaz kılındı sonra? Ya. Var mı bu dünyada? Üstelik de ne büyük söz söylemişti Efendimiz senin intikamını alacağım amca diye. Evet. Ki sonra bu sözünden de geri adım attı Efendimiz. Yani ...vahşi nasıl geldi... ...Efendimizin arkasında namaz kıldı... ...onunla şehit olmak için aynı cihada katıldı... ...sonra... ...hocam bunlar muhteşem örnekler... ...yani Efendimiz nasıl insan kazandı derken... Evet. ...yüzlerce konuşacağımız olay var ki... ...bugün bu kızının torunu ile... ...erkekoğlunun torunu arasında... ...ayrım yapan anlayışın... Evet. ...çok uzak fersah fersah uzağında... E, ...olmasını gerektiren... ...uygulamalar var Efendimiz'de... Evet. ...ama inşallah... ...hasretimiz, temennimiz... Bağrımızdaki özenti odur. Sağ dizimizde siyah bir el alemin diyeceğimiz yani ifade kalmış. <gülüyor> el alemin çocuğu. Evet. Bağrımdan çıkmış, sulbumdan çıkmış çocuğum da öbür dizimde. Hedef bu. Evet. İnsanlığı bağrına basmak. İnsanlığı bağrına basmak Bu bir kalp var orada değil mi ama olması gereken kalp olacak. Doğru. doğru evet. Olması gereken mi? Hocam daha ötesi Peygamberimizin örnekliğini buralardan da almak lazım yani. E böyle yaparsan ama evet. 23 senede insanlığa yeni bir medeniyet kuruyorsun evet. Böyle yapmazsan 23 senede Koca vakıfların oluyor Şirketlerin oluyor Ölüp gidiyorsun İslam başka bir evet, hizmetlere evet. muhtaç hale geliyor bu sefer yani, yani işte o 23 senede Bir medeniyet kurmak için ...de böyle insana bakmak Yabancıların lazım. Yabancıların önünde hocam... ...çocuk omuzundan aşağı idrarını kaçırıyor. Evet. Ne yapıyorsun oğlum bile demiyorsun... ...bu gömleğimi temizleyin diyorsun sadece. <gülüyor> evet. Hocam yok böyle bir şey ya. Bunlar böyle buharlaşmış gibi geliyor gözümüzde. Evet. Belki hakikaten mesela ben böyle bir şey olsa... ...torunum üstüme idrarını kaçırsa... Bu gömleği değiştirin mi derim. Onu fırlatıp atar mıyım bilmiyorum. Ben örnek değilim. Evet. Ama olması gereken o. Evet. Olması gereken o. Evet çok doğru. Çok Burada iyi. hocam e, sizin vaktiniz doldu diye ikaz gelmeden ben yine. Evet, azaldı e, zamanımız ama evet, toparlayalım evet. şöyle hocam inşallah. Hocam e, iki acil insan yetiştirmek için iki acil tedbir bugüne anneye babaya. Ben e, şöyle ben. hocam, bu konuyu bir kere daha konuşuruz diye düşünüyorum. İnşallah ben hocam. kafamdaki program öyle geldi şimdi. Tamam, hocam. E, ama siz söyleyin onu. Yine... Başlığını söyleyelim en ha, lütfen, azından. Lütfen. E, yarın bunu açalım. Evet inşallah. Anneler, babalar, öğretmenler. Evet. Siyasi yöneticilerimiz yani ümmeti Muhammed'in geleceğiyle ilgili Allah'ın mesuliyet yüklediği insanlar. Evet. Ben bakan bakan anlamam. Evet. Müdürmüş öyle anlamam ümmeti Muhammed'in en temelden ümmeti Muhammed'in hesabını soracak Allah senden öyle bilirim ben. Evet. Öyle sadece Ömer gibi keçi yuvarlanırsa e, hakkını benden sorar Allah yetmez o Keçi yuvarlandı yuvarlanmadı 100 sene sonraki keçilerin de hesabını yapacaksın evet. Sen sen bakansın müdürsün Müsteşarsın müşavirsin Neysen evet. e, bu topraklar Ümmetin toprakları mı? Evet Sen Ümmeti Muhammed'in başında mısın? Bir kısmı Seni başka türlü görse de Biz Ümmeti Muhammed'in adamı olarak görüyoruz seni Ümmeti Muhammed'in 100 sene sonrası Dört yüz sene sonrası ile ilgili planın Nerede abi bir göreyim ben Heh. Elhamdülillah Allah senden razı olsun Varsa eğer Evet ama anneler babalar başta olmak üzere. iki e, okul üreticilerimiz, emanetçilerimiz, evet. vakıf başkanlarımız, hoca efendilerimiz, gazetede yazı yazıp bir yerde vaaz edenlerimiz, ümmet düşüncesi olmak zorunda olanlar. Hepimiz böyleyiz tabii. Evet. İki şeyle adam kıtlığına çözüm üretebiliriz. Birincisi, şu diploma ile insan örtmekten vazgeçelim. Dört yıllık eğitim, sonra bir dört yıl, sonra bir dört yıl, sonra bir dört yıl bünyeme, sonra 4 yıl doktora. Hayır, diploma basamak olmalı, hedef olmamalı. Evet. Doktor, doktora da dahil. Çünkü diplomalar bütün insanların ortalaması için ölçülmüş değerlerdir. Dört yıllık başarının belgesidir. Evet. Halbuki kaliteli insanlara yıl yetmez hocam. Yetmemesi lazım. Evet. Kaliteli insanlara yıl yetmemesi lazım. Yetmez de. Yani bu bugün dünyanın önderleri Sultan Fatih hangi dört yıl üzerine yetişebilir? Yıl da belki yılın içini doldurma. Ayrı bir konu. Evet. Bir kere yani hangi içini doldurduk kabul ederek konuşuyoruz. Evet, i̇çini evet. full doldurduk hiç eksik yok. Öyle kabul ediyoruz. Olmuyor da hocam. Yani artık olmuyor. Yani. Doldurduk kabul edelim. Ama çocuklarımızı yıldan büyük, diplomadan büyük yaşatmak zorundayız. Evet. ...hesabını yaparken eğitimciler... ...evet toplumun tamamı böyle olmaz... 10 bin çocuktan bir tane olacaksa... ...ona 10.000 bin çocuğu dolgu malzemesi olarak... ...tutacağız o zaman zararı yok... ...iki yani diploma ile... ...insan yetiştirdik zannetmeyelim... ...birincisi bu... Evet. ...ikincisi hocam... ...Rabbim kadını erkeği farklı yarattığı gibi... ...herkes de kapasitesi farklı yaratıyor... ...toplumları peşinden sürükleyeme yeteneğiyle... ...yaratılmış insan var... Dörtle dördü yan yana koy, sekiz dedirtmek için yarım saat vakit gerekiyor olabilir. Matematik sıfırdır. Evet. Çocuklarımızı anne baba olarak, talebelerimizi öğretmenler, muallimler, idareciler olarak, vatandaşlarımızı yöneticiler olarak... ...Allah ne için yarattığı araştıralım, öyle yetiştirelim. Çünkü en verimli... Koyunun, hayatta nereye... Bir şey hizmet için yarattı etsin Allah Allah. yarattı Allah evet. biz bir ümmete ait petrolü yanlış alıp çaldığımız zaman ümmetin madenlerini çaldığımız zaman nasıl suçluysak caminin yerine çeşme yaptırınca nasıl yanlış bir iş yaptıysak Allahu Teala'nın yöneticilik için yarattığı bir insanı matematik öğretmeni olarak kullanırken de aynı hatayı yapıyoruz. Evet. Helikat yani kabiliyet değerlendirmesi dediğimiz evet. şeyi Allah bunu niye yarattı? Bunu o soru lazım. etrafında Bu görmek lazım. Bu ilk beş yaşında işaretler veriyor. On yaşında bir işaretler veriyor. On beş yaşında işaretler veriyor. Yirmi yaşında genç başka bir işaret veriyor. Otuz yaşında zaten kullanılmadıysa o alanda çürüyüp gidiyor hocam. Evet. Nice kapasiteli insanları köyde çok iyi öğretmenlik yaptı. Sınıfın birincisi öğretmen, okulun bir numaralı öğretmeni diye mutluyuz biz. Halbuki o insanlığı kurtaracak, insanlığın öğretmeni olacak biriydi belki. Belki bir şair olacaktı, şiirle insanla. Mehmet Akif olacaktı. Düşünebiliyor musunuz Mehmet Akif'i baytar yetiştirdiler hocam. Evet. Şair mi? olarak Allah'ın koyduğu yerde kaldı. Tedavi ettiği ineklerden ben hiç eser görmedim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani Mehmet Akif'in evet. diploması nerede? Kendi nerede hocam? Kendi nerede? Evet hocam. Bundan iyi örnek olur mu? Bundan iyi örnek olmaz. Evet. Bununla bağlayalım hocamı. <gülüyor> tamam Çok teşekkür tamam ediyorum. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz çünkü ümmetin en hayati meselesi bu. Değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçüler programında birlikteydik. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla yetişmiş insan, kaht-ı rical, ümmetin ana meselesi bunlar üzerine konuşmuş olduk. Devam edeceğiz. Yeni bir program.